Allahu biallahi min shaitan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. ve salam size ya sied alawire ve laakhirin. Vel ve ila jami al vel ve Ve ila jami al-Imbeyi. Rabbil alhamdulillahı Hepinizin Ramazanı mübarek olsun inşallah. Allah Ramazanımızı inşallah hayırlara vesile kılar. Ramazan ayı biliyorsunuz Kur'an ayı. Allah inşallah Kur'an'ı okumayı, dinlemeyi, anlamayı, yaşamayı nasip eder inşallah. Nasıl ki her gün yeni bir hayatsa her Ramazan geldiğinde de yeni bir hayat başlıyor demektir bu. Ölülerin dirildiği yeni bir hayat, Kur'an ile dirildiğimiz bir hayat. Eğer Ramazan'ı gerçek manada yaşamaya çalışırsak, anlamaya, idrak etmeye, istifade etmeye çalışırsak inşallah Kur'an ile diriliriz. Allah'ın diri dediklerinden oluruz. <gülüyor> Allah yolunda ölenlere ölü demeyin buyurdu. Onlar diridir. Ama bununla beraber ayetlerini dinlemeyenler için ne buyurdu? Resulüm ölülere sen mi işittireceksin? Sen mi ayetlerimizi onlara işittireceksin? Onlar ölüdür. Ayetleri işitmeyenler, duymayanlar, anlamaya tefekkür etmeye, yaşamaya çalışmayanlar ölüdür. Allah onlara ölü dedi. İnşallah Kur'an ile diriliriz. Ölsek bile Allah'ın diri dediklerinden oluruz. Allah nasip ederse Ramazan ayı boyunca Kur'an'ı Anlamaya çalışacağız, ders edilmeye çalışacağız. Ayetleri okumaya çalışırken her gün yaklaşık bir cüz kadar, bazen daha az, bazen daha fazla olacak. Özetle, okuyup Allah'ın ayetlerine duayla, istiğfarla, hamdle, tesbihle, tekbirle tevhidle cevap vermeye çalışacağız inşallah. Arkadaşlar da bu arada inşallah amin derler. Hem Rabbimizin vahyini dinlemiş olacağız, hem de iman ettiğimizi, işittik ve itaat ettik dediğimizi, bununla beraber gerektiğinde istifar istiğfar ettiğimizi, hamd ettiğimizi, şükrettiğimizi, tesbih ettiğimizi ortaya koyacağız. Rabbimize arz edeceğiz. Ayetlere cevap verirken cevabı Rabbimize arz edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kısaca Fatiha ile başlayacağız. Nüzul sırasına göre Ayetleri okuyup Rabbimize cevap vereceğiz inşallah. Eğer gönlümüzü açarsak Ramazan'ın sonunda inşallah bütün Kur'an'ı dinlemiş, özetle dinlemiş, özetle imanımızı tazellemiş olacağız. Elbette ki nefsimize şeytana hiçbir şekilde taviz vermeden, Eûzu Besmele çekip cevabı öyle vereceğiz Yoksa gönülsüz vereceğimiz bir cevabı Allah kabul etmez. Allah bir konuda hüküm vermişse müminlere düşen Allah'ın o hükmünü olduğu gibi kabul etmektir. Eğer gönlünden bir ağırlık hissederek kabul ederse Allah yine kabul etmez. Öyle buyurdu çünkü müminler gönüllerinde hiçbir ağırlık hissetmeden Allah'ın hükmünü kabul ederler, Resulünün hükmünü kabul ederler buyurdu. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Övgüye layık olan da odur. Övmeye hakkı olan da odur. O kimi övdüyse övgiye layık olan O'dur. Kimi de övmediyse O övgiye layık değildir. Allah'ın övdüğünü övenler Allah'a itaat etmiş, Allah'ın vahyine tabi olmuş, Resulüne tabi olmuştur. Allah'ın övdüğünü övmeyenler de Allah'a ve Resulüne, Allah'ın vahyine ters düşmüştür. Onun için bize düşen Allah'ı övmektir, Allah'ın övdüğünü övmektir. Allah kimi övüyor? Peygamberlerini övüyor, peygamberlerle beraber olanları övüyor. Peygamberlerine yardım edenleri övüyor. Allah yolunda malıyla, canıyla savaşanları övüyor. Hayatını ortaya koyanları övüyor. Cenneti dünyaya tercih edenleri övüyor. Allah'ı her şeye tercih edenleri övüyor. Gerektiğinde canını kurban edenleri övüyor. Gerisini, gerisini övmüyor. Gerisi övgüye layık değildir zaten. Eğer biri Allah'ın övgüsüne layık olmadıysa, o Allah'ı övememiş zaten, hamd edememiş. İstediği kadar elhamdülillah, elhamdülillahirrabil alemin desin. On için biz de Rabbimize hamd ediyor, onu övüyoruz. Onun övdüğünü övüyoruz. Övdüğü işleri övüyoruz. Elhamdülillahi er Bütün alemlerden sana hamd olsun ya Rabbi. Bizi yaratmana hamd olsun. Bize varlık vermene hamd olsun. Bizi ciddiye alıp bize Peygamber göndermene vahyi olsun. Bize vahiy edip Kur'anı göndermene hamdolsun. olsun. İman etmemize imkan verdiğin için, seni tercih etmemize imkan verdiğin için sana hamdolsun. olsun. İmanımızı yaşamayı İmanımızı ispatlama imkanını bize verdiğin için Sana hamd olsun Amin. Bütün hamdler, bütün övgüler Sana aittir, sana layıktır Senin hakkındır ya Rabbi Amin. Onun için Bütün peygamberlerin hamdiyle sana hamd olsun Amin. Hamdini kabul ettiğin bütün müminlerin hamdiyle sana hamd olsun bütün meleklerin hamdiyle sana hamd olsun. Amin. Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsi seni hamdiyle tesbih eder. Bütün varlığın hamdiyle sana hamd ediyor, tesbihiyle de seni tesbih ediyor. Sana hamd olsun Ya Rabbi. Bizi hamd eden, hamd ettiğin kullarından eyle Ya Rabbi. Amin. Övdüğün, sevdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Ahlakını sevdiğin, işini sevdiğin, amelini sevdiğin, sözünü sevdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Bizi senden başkalarını öven, hamd edenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Övmediğin, sevmediğin kullarından eyleme ya Rabbi. Er-Rahman Rahim Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Rahmet eden bütün varlık, bütün insanlar, bütün irade sahibi varlıklar, bütün hayvanlar, bütün varlık her neye rahmet ediyorsa o Rahman ve Rahim olan Allah'tan aldığı rahmetle rahmet eder. Gerçek manadaki Rahman ve Rahim olan Sensin Ya Rabbi. Rahmeti zatına yazan Sensin Ya Rabbi. Kullarına, varlığa, mahlukata rahmetiyle muamele eden sensin ya Rabbi. Gerçek manada bir tek rahmet sahibi olan sensin ya Rabbi. Geriye kalan, yaratmış olduğun bütün maklulatın rahmeti sendendir, fanidir, izafidir. Hakiki rahman ve rahim olan sensin ya Rabbi. Rahmetine sığınıyoruz ya Rabbi. Bize Rahmetinle, lütfunla muameleyle ya Rabbi. <gülüyor> Rahmetin muhabbetindendir ya Rabbi. Amin. Kullarını, varlığı sevdiğin için rahmet ediyorsun. Amin. Eğer kullarına rahmetinle muamele etmesen hiçbir kulun Kurtuluşu asla mümkün olmadığını biliyoruz ya Rabbi. Kurtuluş, saadet bir tek senin rahmetinledir ya Rabbi. Senin rahmetin olmazsa hiç kimsenin cennete de gidemeyeceğini biliyoruz ya Rabbi. Cennet de senin rahmetinin sonucudur. Rahmetinden olan ikramdır ya Rabbi. Sen rahman ve rahimsin ya Rabbi. Seni seviyoruz ya Rabbi. Amin. Rahmetini de seviyoruz. Amin. Rahmetinle muamele etmeni de seviyoruz. Amin. Bizi de rahim olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. O Rahman ve Rahim Amin. isminin tecellisini alıp Rahman ve Rahim olarak kullarına, mahlukata muamele edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Sen kendi kendini sevensin ya Rabbi güzelliğini, isimlerini seversin ya Rabbi. O güzelliğinden, isimlerinden Rahman ve Rahim isminden bize de ikram edip bizi sevdiklerinden eyle ya Rabbi. Bunun için Rahim, Rahman ve Rahim ismini almak için çaba gayret sarf edenlerden eyle ya Rabbi. Rahmetle kullarına, varlığa, mahlukata muamele edip senin rahmetini hak edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Rahmetine layık olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Sen Rahman ve Rahim'sin ya Rabbi. Middin. Sen din gününün sahibisin ya Rabbi. Amin. Hesap gününün sahibisin ya Rabbi. Amin. Her şeyi bir hesapla yapansın ya Rabbi. Amin. Gönderdiğin bu dünya hayatında... İmtihana tabi tutup ahirete aldığında, din gününde hesabı soracak olan sensin ya Rabbi. Amin. Hayatımızın her anından, düşündüğümüz her şeyden, ağzımızdan çıkan her kelimeden, her tavrımızdan, her amelimizden, her fiilimizden kıyamet günü bizi hesaba çekensin ya Rabbi. Amin. Bizi hesabını verenlerden eyle ya Rabbi. Hesabı kolay olanlardan eyle ya Rabbi. Din gününde bizi mahcup eyleme ya Rabbi. Din gününü dünyadayken yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Kıyamet yerindeymiş gibi hayatı yaşayıp hesabını doğru yapanlardan eyle ya Rabbi. Hesabını ahirete bırakanlardan eyleme ya Rabbi. Hesabını dünyadayken görenlerden eyle ya Rabbi. Bütünüyle hesabını sana teslim edenlerden eyle ya Rabbi. Sen, ya Rabbi. Sen maliksin ya Rabbi Amin. Mülkün maliki sensin ya Rabbi Geriye kalan bütün varlık Her neye sahip olursa olsun O fanidir O geçicidir O emanettir ya Rabbi Amin. Kendini senin mülkünde Malik zannedenlerden eyleme ya Rabbi Amin. Emanetçi olduğunu Unutmayanlardan eyle ya Rabbi Amin. Emaneti rızanı kazanmak için Ebedi hayatını kazanmak için harcayanlardan eyle ya Rabbi. Hayatının da emanet olduğunu bilenlerden eyle ya Rabbi. Hayatını senin yolunda harcayan, sarf eden kullarından eyle ya Rabbi. Malikül mülk, mülkün gerçek sahibi bir tek sensin ya Rabbi. Dünyanın da, akiletin de sahibi sensin ya Rabbi. Sen Malik-i Yevmiddin'sin ya Rabbi. abudu ve iyâkenesta'in yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Yalnız senden istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Her neyi istersek isteyelim senden istiyoruz ya Rabbi. Yalnız sana abdoluyoruz. İyâkena budu. Tek başımızda değil. Her nerede olursak olalım Bizimle beraber olanları sana abdolmaya davet ediyoruz ya Rabbi. Bir tek kendi nefsini düşünüp ben diyenlerden bizi eyleme ya Rabbi. Bizi bir ve beraber eyle ya Rabbi. Bütün insanları, insanlığı tek bir insan olarak görenlerden eyleyip İyâkena abdû ve yyâkenesle'in diyenlerden eyle ya Rabbi. Hiç kimseyi senin kulluğundan uzaklaştırıp şu Şöyledir, şunlar şöyledir, bunlar daha böyledir, bunlar mümin değildir, kafirdir deyip ayrım yapan insanlardan eyleme bizi ya Rabbi. Bizi iyyaken abdu ve iyyaken esta'in diyenlerden eyle ya Rabbi. Hep beraber senin kulunuz ve sana kul olmaya, abd olmaya çalışıyoruz diyenlerden eyle ya Rabbi. Yalnız seni istiyoruz diyenlerden eyle bizi ya Rabbi. Bir tek seni her şeyden çok sevip seni isteyenlerden eyle ya Rabbi. Kendisiyle beraber olanları da seni istemeleri için seni sevdirenlerden eyle ya Rabbi. Seni tanıtanlardan eyle ya Rabbi. Senin vahyine seni tanıtanlardan eyle ya Rabbi. Öyle ki, İyâkene abdu ve iyâkene esta'în Diyebilelim bizi o diyebilenlerden eyle ya Rabbi Bizi yalancılardan eyleme ya Rabbi Namaz kılarken ya kenabdu ve ya kenesta'in dediği halde Başka şeylere başkalarına kur olanlardan olanlardan eyleme ya Rabbi Huzurunda yalan söyleyenlerden eyleme ya Rabbi Ne söylediğini bilmeyenlerden eyleme ya Rabbi Ne söylediğini bilmediği halde Namaz kıldığını zannedenlerden eyleme ya Rabbi sana abdolmadığı halde seni gerçek manada sevmediği, seni her şeye tercih etmediği, seni her şeyden çok, canından çok sevmediği halde seni seviyorum. Yalnız sana abdoluyorum, seni her şeyden çok seviyorum deyip yalan söyleyenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Bizi gerçek manada sana abd olanlardan eyle ya Rabbi. Abdolmaya da davet edenlerden eyle ya Rabbi. Seni her şeyden çok sevdiği için seni isteyenlerden eyle ya Rabbi. Yalnız seni isteyen, senin rızanı, dostluğunu, yakınlığını, cemalini isteyenlerden eyle ya Rabbi. Dünyasını ahirete kurban etmiş, nefsini Allah'a kurban etmiş olanlardan eyle ya Rabbi. Ehdine siratel müstakhin. Bizi Sirat-ı Müstakim'e hidayet et ya Rabbi. Bizi Sirat-ı Müstakim'de olan hidayetçilerle beraber eyleyle eyle ya Rabbi. Sirat-ı Müstakim'inde ayaklarımızı sabit kıl ya Rabbi. Ayağı kayanlardan eyleme ya Rabbi. Kendi kendini kandırıp, senin hidayetçilerinle olmadan, Kendisine hidayet verdiğin kullarla beraber olmadan hidayette olduğunu zannedenlerden eyleme ya Rabbi. Kibirlenip ben bana yeterim. Benim aklım, benim bilgim bana yeterdir deyip senin hidayetçilerine karşı kibirlenmiş olanlardan eyleme ya Rabbi. Onlara uymayı, onların hidayetine uymayı andam yanlardan senin vahyine karşı gelenlerden eyleme ya Rabbi. Bizi hidayete erdirdiğin, hidayetine uymanı emrettiğin kullarınla beraber hidayette olanlardan eyle ya Rabbi. Bizi sirat müstakimde olanlardan eyle ya Rabbi. müstakim üzere, istikamet üzere, sana gelen yol üzere olanlardan eyle ya Rabbi. Yolunu şaşıranlardan eyleme ya Rabbi. Senin vahyinden, yüz çevirenlerden eyleme Ya Rabbi. Gösterdiğin yoldan, başka yollara sapanlardan eyleme Ya Rabbi. Kendi kendine yol üretenlerden eyleme Ya Rabbi. Kendi nefsine uyanlardan eyleme Ya Rabbi. Başkalarının yoluna uyanlardan eyleme Ya Rabbi. Bir tek seni tercih eden, senin dostluğunu tercih eden, senin dostlarının dostluğunu tercih edenlerden eyle Ya Rabbi. O dostlarınla beraber eyle ya Rabbi. Resulüne tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Resulünü kendisine örnek alanlardan eyle ya Rabbi. Resulünün aklakına bürünenlerden eyle ya Rabbi. Bunun için çaba gayret sarf edenlerden eyle ya Rabbi. Hayatını yaşarken hem kendisi için hem ailesi için Peygamberini örnek alanlardan eyle ya Rabbi. Hidayet bir tek sendendir ya Rabbi. Senin gösterdiğin hidayetten başka hidayet yoktur ya Rabbi. Buna iman ettik ya Rabbi. Bizi senin hidayetine uyanlardan eyle ya Rabbi. Hidayetçilerine tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Sirat ellezine en amta aleyhim. O sirat müstakimin ki kendisine nimet verdiğin kulların yolu. Bizi o yolda yürüyenlerden eyle ya Rabbi. Kendisine nimet verdiğin kullarının yolunda yürüyenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Peygamberlerinin, nebilerinin, sıddıklarının, şehitlerinin, salihlerinin yolunda eyle ya Rabbi. Peygamberlerini, nebilerini, resullerini kendisine örnek alanlardan eyle ya Rabbi. Onlar gibi olmaya, onlar gibi yaşamaya, onlar gibi konuşmaya, düşünmeye çalışanlardan eyle ya Rabbi. Hayatının merkezine peygamberlerini örnek olarak koyanlardan eyle ya Rabbi. Peygamberlerine tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Onlara uyanlardan eyle ya Rabbi. Bizi sıddıklarla beraber eyle ya Rabbi. Sıddıklardan eyle ya Rabbi. Sana verdiği sözü yerine getirmeye çalışanlardan eyle ya Rabbi. Sadakatini ispatlamaya çalışanlardan eyle ya Rabbi. Bizi sıddıklardan eyle ya Rabbi. Sıddıklarla beraber eyle ya Rabbi. Bizi şehitlerden eyle ya Rabbi. Hayatına imanını ispatlamış olarak Yaşanlardan eyle ya Rabbi. Hayatını imanının ispatı olarak yaşanlardan eyle ya Rabbi. Hayatını yaşarken şehit olanlardan eyle ya Rabbi. Şahit olanlardan eyle ya Rabbi. Evet, biz de bakanlar, biz de Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı gördüğü kullarından eyle ya Rabbi. Peygamberini, peygamberine imanını üzerinde Gösterenlerden eyle ya Rabbi Şahit kılanlardan eyle ya Rabbi Bize bakınca sana sadakatini ispatlayan Senin güzelliğini üzerinde gösteren kullarından eyle ya Rabbi İsimlerinin el esmaül husnanın üzerinde tecelli ettiği kullarından eyle ya Rabbi Bizi şehitlerden şahitlerden eyle ya Rabbi Her şeyini canını sana kurban edenlerden eyle ya Rabbi Bizi salihlerden eyle, salihlerle beraber eyle ya Rabbi. Nefsini ıslah edenlerle beraber eyle ya Rabbi. Nefsini teskiye edip temizlemiş olan kullarından eyle ya Rabbi. Nefsini tezkiye etmiş kullarınla beraber eyle ya Rabbi. Siratellezine enhamte aleyhim. Kendisine nimet verdiğin, bu nimetleri ikram ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Bu kullarla beraber eyle ya Rabbi. Geyri'l-megdûbi <gülüyor> aleyhim ve le Amin. Bizi deralete kalan, bizi gazabına uğrayan, deralete kalan kullarından eyleme ya Rabbi. Amin. Bu yolun dışında kalanlar, nebilerinin, sıddıklarının, şehitlerin, salihlerin dışında kalan, onlarla beraber olanların dışında kalanlar, ya gazabına uğrar ya da delalete kalır. Buna iman ettik ya Rabbi. Bizi bunun dışında bırakma ya Rabbi. Bizi gazabına uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Bizi vahyini hafife alanlardan, gazaba uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Peygamberini, nebilerini, resullerini, hidayetçilerini ciddiye almayıp, hafife alıp, gazabına uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Bizi delalette kalanlardan eyleme ya Rabbi. Haddini aşıp sana iman etmek yerine başkalarını sana şirk koşanlardan eyleme ya Rabbi. Kendi kendine din üretenlerden eyleme ya Rabbi. İman etmeyi emrettiğin gibi iman edenlerden eyle ya Rabbi. Her neyi emretmişsen emrini kabul edip itaat etmeye Çalışanlardan eyle ya Rabbi Amin. Resulüne tabi olmaya Çalışanlardan eyle ya Rabbi Kıl kadar Kur'an'ın Ve Resulünün yolundan Ayrılmayanlardan eyle ya Rabbi Amin. Bizi Delalette kalan Gazabına uğrayan Yoldan uzaklaştır ya Rabbi Ayağımızı istirahat ve müstakimde sana gelen yolda sabit kıl ya Rabbi. Amin. Sen Erhamen Rahim'insin ya Rabbi. Amin. Bütün hamdler, bütün övgüler sana aittir ya Rabbi. Amin. Mülkün sahibi sensin ya Rabbi. Maliki-i sensin ya Rabbi. Amin. Onun için yalnız sana abd oluyor ve yalnız seni istiyoruz. Amin. Gönlümüzü Senden başka başka tarafa döndürme ya Rabbi. Amin. Dönmemize müsaade etme ya Rabbi. Amin. Bize yardım et ya Rabbi. Amin. Bizi kendisine nimet verdiğin kullarınla beraber eyle ya Rabbi. Amin. Gazabına uğrayan, dâlâlete kalan kullarından eyleme ya Rabbi. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim bu ilkra B mürebikellezi kallak kal kal insanemin alak bu ilkre bil kalem ellemel insane malem ya Alem kella innel insananı yatka bu enra inne ila Rabbiker Oku, Rabbinin ismiyle oku ki yaratan O'dur, O yarattı. İnsanı alakadan yarattı. Zahiri olarak bir kan pıhtısından, manevi olarak ilgisinden, alakasından, sevgisinden yarattı. Oku ki, anla ki Rabbin kerem sahibidir. Rabbin ekremdir. Kalem ile talim ettirmiştir. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Ama insan haddini aşıp azar. Rabbine karşı saygısızlık yapar. Şeytana uyar, azgınlık yapıp tuğyana dalar. Niye böyle yapıyor insan? Kendini ihtiyaçsız görüyor. Rabbine karşı muhtaç olduğunu, Rabbine muhtaç olduğunu unutuyor. Rabbinin vahyine kelamına muhtaç olduğunu unutmuş. Unutuyor. Peygamberine muhtaç olduğunu unutmuş. Unutuyor bunu. Onlara ihtiyacı olmadığını zannediyor. ediyor. Onun için Rabbini dinlemiyor. Rabbinin vahyine, ipine sarılmıyor. Peygamberine tabi olmuyor. Ben bana yeterim. Benim aklım, benim ilmim bana yeterdir. Ya da Farancanın, filancanın kitabı bana yeter, sözü bana yeter, bu elim bana yeter deyip haddini aşıyor, azgınlık yapıyor. Rabbine karşı saygısızlık yapıyor. Niye? Kendini Rabbine karşı ihtiyaçsız gördüğünden dolayıdır bu. Ama inne ila rabbike ruca, dönüş Rabbinedir. Hepiniz ona döneceksiniz her şeyin hesabını bir bir soracak. Yani neyimi beğenmedin? Benim senin için hayrolmayan bir şeyi söylediğimi mi zannettin? Ya da her neyi söyledimse bunun en ufak bir şekilde gereksiz olduğunu nasıl düşünebildin? Kendini nasıl ihtiyaçsız görüyorsun? Bizi Rabbinin ismiyle okuyanlardan eyle ya Rabbi. Bizi senin adınla, senin isminle okuyanlardan eyle ya Rabbi. Hem indirdiğin vahyini senin isminde okuyanlardan eyle hem de bütün varlığı senin isminle Okuyanlardan eyle ya Rabbi O ki sen yaratmışsın onu Onu senin isminle Okumadan onu anlamak Mümkün değildir ya Rabbi Buna iman ettik Onun için yarattığın her ne varsa Onu senin ismine Senin isminle okuyoruz ya Rabbi Çünkü o sana ait O senin ismini gösteren bir ayet Onun için her neyi okursak Okuyalım onu senin isminle okuyanlardan eyle ya Rabbi. Kendimizi senin isminle okuyanlardan eyle ya Rabbi. Kendimize bakarken, kendimizi anlarken seninle anlayanlardan eyle ya Rabbi. Senin üzerimizdeki muradını okuyup anlayanlardan eyle ya Rabbi. İnsanı alakadan yarattığını idrak edenlerden eyle ya Rabbi. İnsanı sevdiğin için yarattığını anlayanlardan eyle ya Rabbi. İnsanın senin muhabbetinin tecellisi olduğunu anlayanlardan eyle ya Rabbi. Bütün varlık içinde insanın senin katındaki özel yerini anlayanlardan eyle ya Rabbi. Senin kerem sahibi olduğunu anlayanlardan eyle ya Rabbi. Varlığı ikram etmenin senin kereminden, olduğunu anlayanlardan eyle ya Rabbi bütün keremin bütün güzelliğin senin Ekrem isminin tecellisi olduğunu anlayanlardan eyle ya Rabbi bunu tadanlardan eyle ya Rabbi bütün güzelliğin sana ait olduğunu idrak edenlerden eyle ya Rabbi kalem ile talim ettiğin kullarından eyle ya Rabbi kudret kaleminde gönlümüze yazdıklarını okuyanlardan eyle ya Rabbi Nef'etin ruhu okyanlardan eyle ya Rabbi. Zatınla, sıfatınla tecelli edip yarattığın o fıtratı okyanlardan eyle ya Rabbi. Onu tadanlardan eyle ya Rabbi. Yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Senin güzelliğini üzerinde görenlerden eyle ya Rabbi. Sana hamdeden, sana şükreden, seni tesbih eden kullarından eyle ya Rabbi. Hiçbir şey bilmiyorken bizi bilen sensin ya Rabbi. Her neyi öğretmişsen onu öğreten sensin ya Rabbi. İnsana bilmediğini öğreten sensin ya Rabbi. Her neyi biliyorsa o senin bildirmen nedir ya Rabbi. Senin öğretmen nedir ya Rabbi. Senin ima ettirmen nedir ya Rabbi. Bizi Tuhyana düşenlerden eyleme ya Rabbi. Sana karşı saygısızlık yapanlardan eyleme ya Rabbi. Seni ciddiye almayanlardan eyleme ya Rabbi. Kendini müstahini görenlerden eyleme ya Rabbi. Sana karşı ihtiyaçsız olduğunu zannedenlerden eyleme ya Rabbi. Sözüyle, tavrıyla, haliyle, hayatıyla kendini müstahini görenlerden eyleme ya Rabbi. Haddini aşanlardan eyleme ya Rabbi. Kendiniyle, kendini bütünüyle sana muhtaç gören kullarından eyle ya Rabbi. İndirdiğin, indireceğin her hayra muhtaçız diyen kullarından eyle ya Rabbi. Bütünüyle sana muhtaç olduğunu, varlığının da sana muhtaç olduğunu, varlığı varlıkta duranın sen olduğuna iman edenlerden eyle ya Rabbi. Seni bir an bile unutanlardan eyleme ya Rabbi bizi bir an bile zatından gafil eyleme ya Rabbi muhakkak ki dönüş sanadır ya Rabbi yaptığımız her işten konuştuğumuz her kelimeden aklımızdan gönlümüzden geçen her düşünceden bizi hesaba çekecek olan sensin ya Rabbi bunu idrak edenlerden eyle ya Rabbi bunu anlayanlardan eyle ya Rabbi. Bunu unutmayanlardan eyle ya Rabbi. Böyle yapanlar Allah'ın kendisini gördüğü günü bilmiyorlar mı? Allah'ın kendisini gördüğü günü bilenlerden eyle ya Rabbi. Bunu unutmayanlardan eyle ya Rabbi. Her an huzurundaymış gibi hayatı yaşayanlardan eyle ya Rabbi. <gülüyor> Nûn Vel kalemi ve ma Yesturun Ma entebi ni'meti Rabbike bi mecnun Ve inne leke Le ecren Gayre memnun Kaleme ve yazdıklarına andolsun ki Rabbinin nimeti sayesinde Rabbinin sana verdiği nimetten dolayı sen mecnun değilsin. Mutlaka senin için bitmez, tükenmez bir ecri vardır. Ve sen azim bir ahlak üzeresin. Kaleme ve yazdıklarına hamd olsun. Allah'ın bize vahyettiklerine hamdolsun. Gönlümüze vahiy edip yazdıklarına hamdolsun. Bizi mecnun kılmadığı için Allah'a hamdolsun. Eğer biri Allah'ın gönlüne yazdıklarına Allah vahiy olarak indirdiğine iman etmemişse işte mecnun olur. Aklını kaybetmiş olan O'dur. Şeytana uymuş olan O'dur. Bizi onlardan eyleme Ya Rabbi. Vahyine sarlanlardan eyle Ya Rabbi. Kendisine bitmez tükenmez ecri ikram ettiğin Resulullah Efendimiz'le beraber eyle Ya Rabbi. Azim bir aklak üzere olan Resulullah Efendimiz'le beraber eyle Ya Rabbi. Bizi Resulullah Efendimiz'in ahlakına büründür ya Rabbi. O aklakı kazanmak için çaba gayret sarf edenlerden eyle ya Rabbi. Bizi hem dünyada hem ahirette onunla beraber eyle ya Rabbi. Dünyadayken gönlünü Resulullah Efendimiz'le beraber eyle onun kendisine örnek alanlardan eyle ya Rabbi. Ona tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Onun ahlakını almaya çarşanlardan eyle ya Rabbi. Onun gibi yapmaya çarşanlardan eyle ya Rabbi. O nasıl alemlere rahmet olmuşsa bizi de alemlere, insanlara, etrafımıza, çevremize rahmet olanlardan eyle ya Rabbi. Resulüne sen azim bir ahlak üzeresini buyurdun ya Rabbi. Bize, bizi de bu nimetten faydalandır ya Rabbi. Bu azim ahlaktan Bizi de istifade ettir ya Rabbi. O azim ahlaktan nasibimizi ihsan eyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Gücümüzün yetiyince bizi de azim ahlaka sahip eyle ya Rabbi. <gülüyor> Yakında sen de göreceksin, onlar da görecek. Kim mecnunmuş, kim deliymiş? Yolundan sapanı en iyi bilen odur. Hidayete erenleri de en iyi yine bilen odur. O gıybetçinin peşinden, laf taşıyanın peşinden, kovuculuk yapanın peşinden, bir de böyle gereksiz yere yemin edip, o değersizlerin peşinden gitme, onlara uyma. O hayrı engelleyen, başkasının hakkına tecavüz eden, korkuculuk yapıp başkalarını çekiştiren günahkara uyma. Onlarla beraber olma. Bizi Başkalarının gıybetini yapanlardan eyleme ya Rabbi Boş laflar taşıyanlardan eyleme ya Rabbi Hayrı engelleyenlerden eyleme ya Rabbi Haddini aşanlardan eyleme ya Rabbi Başkalarına saygısızlık edenlerden eyleme ya Rabbi Bizi hidayette eyle ya Rabbi Amen. Hidayette olan kullarından eyle ya Rabbi Amen. Bizi deralete düşenlerden eyleme ya Rabbi Amen. Yolundan sapanlardan eyleme ya Rabbi <gülüyor> Fakire fukaraya infak etmek yerine malını gizlenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Sonra pişman olup keşke tesbih olanlı tesbih edenlerden olsaydık diyenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Rabbini tesbih edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Rabbinin subhan olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını idrak edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Allah dilerse bütün kullarını zengin eder. Eğer kullarını birbirine muhtaç etmişse, kulları kazansın diyedir. Sonra böyle görmeyenler, anlamayanlar, Rablerini tesbih edemeyenlerdir. Rablerinin kendisine muhtaç olduğunu zannedenlerdir. Bizi onlardan eyleme ya Rabbi. Sonra biz Kendimize zulmettik, zalimlerdenmişiz diyenlerden eyleme ya Rabbi. Sonra birbirini suçlayanlardan eyleme ya Rabbi. Bizlere yazıklar olsun, biz haddimizi aşmışız, Rabbimize karşı saygısızlık yapmışız, onun muradını, hikmetini anlamamışız diyenlerden eyleme ya Rabbi. Böyle bir yanlış yaptığında tövbe edenlerden eyle ya Rabbi. Seni tesbih edenlerden eyle ya Rabbi Bizi bize bırakma ya Rabbi Allah onları bu dünyada zelil eder Bu dünyadaki azaplarıdır Elbette ki ahiretteki azapları daha şiddetlidir Eğer bilmiş olsanız buyurdu Dünyadayken bunu anlayanlardan eyle ya Rabbi Ahiretli azabı ahirette kalanlardan eyleme ya Rabbi Dünyadayken bunu bilenlerden eyle ya Rabbi Takva sahipleri için naim cennetleri vardır. Biz Allah'a teslim olanlarıyla mücrimleri hiçbir tutar mıyız? Eğer böyle düşünüyorsanız ne kötü hüküm veriyorsunuz. Bu nasıl hüküm vermek? Yoksa böyle düşünenlerin yanında bir kitapları mı var? Allah'ın kitabından başka bir kitapları mı var? Onu mu kabul ediyorlar? Yoksa o kitapta beğendiğiniz her şey sizindir. Ne isterseniz o size verilir mi denilmiş, öyle mi yazılmış? Yoksa kıyamet gününe kadar sürecek lehinizde olan bir sözümüz mü var? Siz neye hükmederseniz mutlaka öyle mi olacak, öyle mi yazıyor o kitabınız? Sor onlara. Kim Bunları söyleyip Bunlara kefil olacak Yoksa onların Allah'a koştuğu Ortakları mı öyle söylüyor Eğer onlar bizim ortağımızsa Onlar doğru söylüyorlarsa Getirsinler bakalım Kimmiş onların o Bunu onlara söyleyen ilahları O gün Kıyamet günü Paçalar suvanır Secdeye davet olunurlar Fakat secde etmeye Güçleri yetmez Gözleri öne düşmüş Kendilerini bir zillet Sarmıştır, kaplamıştır Onlar hayattayken Secdeye davet edilmişlerdi de Secde etmemişlerdi Allah'ın emrine Allah'ın emrine Emri karşısında işittik ve itaat ettik dememişlerdi. Başını secdeye koyup kabul ettik dememişlerdi. Kendi akıllarının peşinde, ilahlarının peşinde, kendi kitaplarının peşinde gitmişlerdi. Bizim bu sözümüzü yalan sayanları bana bırak onları bilmedikleri yönden tedrici olarak azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veririm. Allah bizi secdeye, emrine itaat etmeye, vahkine uymaya davet ettiğinde secdeye kapanan kullarından eylesin. İşittik ve itaat ettik diyenlerden eylesin Allah'ın emrini yerine getirenlerden eylesin Amin. Kendi kendine ilah edinenlerden eylemesin Amin. Kendi kendine kitap edinenlerden eylemesin Amin. Başka kitapları Allah'ın kitabına şirk koşanlardan eylemesin Amin. Başka insanları başkalarını Allah'a şirk koşanlardan eylemesin Amin. O gözlerin öne düşüp zilletin bürüdüğü anda Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Allah secdeye davet ettiğinde secdeye kapanan kullarından eylesin. Allah'ın vahyini yalan sayanlardan eylemesin. Allah'ın tedrici olarak yavaş yavaş azaba yaklaştırdığı kullarından eylemesin. Amin. Mühlet verdiği kullarından eylemesin. Amin. O mühleti nimet zanneden kullarından eylemesin yanlış yaptığı halde Allah bana ikram ediyor. O zaman ben doğru yoldayım diyenlerden eylemesin. Onlar Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse gözleriyle seni devreceklerdi. Yıkacaklardı. Evet, o kinlerinden, nefretlerinden, hasetlerinden Hasetle bakışlarından dolayı. Evet gerçekten bu bir mecnun diyorlardı. Ama bu Kur'an ancak alemler için bir zikirdir, bir ögüttür. Allah bizi Kur'an'dan, ögüt alanlardan eylesin. Kur'an ile hatırlayanlardan eylesin. Kur'an ile zikredenlerden eylesin. Amin. Kur'an ile yolunu iyi bulanlardan eylesin. Allah bizi Kur'an'a, Allah'ın ipine sarılanlardan eylesin. Amin. Ey eyhel muzdembil. Kumil leyle illa qalila. Lisfahu evin qus minhu qalila. Ey elbisesine bürüne, ey bürüne. Gece kalk. Az uyu. Gecenin yarısını biraz eksik veya biraz fazlasını ayakta geçir. Kıyamda geçir. Allah'ın vahyini okuyarak geçir. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür ederek geçir. Allah'a secde ile geçir. Allah'ı etmekle geçir. Evet. Ya eyyuhel müzzemil. Ey elbisesine bürünen, ey örtünen. Ey gaflet örtüsüyle örtünen. Ey nefs, nefsin arzularıyla, istekleriyle dünya ile örtünen. Örtüyü üstünden at. Nefis perdesini üzerinden at. Rabbine dön, tefekkür et. Gece kalk, tefekkür et. Tefekkür et, kendine gel. Rabbinle beraber ol. Rabbinin ayetleri üzerinde tefekkür et. Gündüz seni meşgul eden bir meşguliyet olabilir. Ama gece kal, Rabbinin ismini zikret. Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismini zikret. Her şeyden kurtularak ona yönel. Her şeyi silerek ona yönel. Bir tek onunla beraber ol. Rabbinin ismini zikrederek bizi gece kalkanlardan eyle ya Rabbi. Üzerindeki örtüyü atanlardan eyle ya Rabbi. O örtüden sıyrılanlardan eyle ya Rabbi. Dünya örtüsünden kurtulanlardan eyle ya Rabbi. Nefis örtüsünden kurtulanlardan eyle ya Rabbi. Gece kalkıp senin ismini zikredenlerden eyle ya Rabbi. Bütünüyle, her şeyden kesilerek sana yönelen kullarından eyle ya Rabbi. Seninle beraber olanlardan eyle ya Rabbi. Beraberliğini kabul ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Ayetlerin üzerinde tefeküredenlerden eyle ya Rabbi. Rabbül Meşrihi vel Maghrib la ilahe illahu hu. Fettehiz hu vekila. Doğunun da batının da Rabbi. Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Sadece ona güven. Bizi senin doğunun da, batının da, dünyanın da, ahiretin de, Rabbi olduğuna iman edenlerden eyle ya Rabbi. Bunu idrak edenlerden eyle ya Rabbi. Bütün kuvvetin, kudretin, azametin sana ait olduğunu idrak edenlerden eyle ya Rabbi. Senden başka ilah olmadığına iman edenlerden eyle ya Rabbi. İlah olarak bir tek seni görenlerden eyle ya Rabbi. Anlayanlardan eyle ya Rabbi. Bütünüyle sana tevekkül edenlerden eyle ya Rabbi. Seni vekil olarak sana güvenenlerden eyle ya Rabbi. Kendisine başka vekil edenlerden eyleme ya Rabbi. Sana şirk koşanlardan eyleme ya Rabbi. Herhangi bir şeye başkalarında sahip olduğunu zannedenlerden eyleme ya Rabbi. <gülüyor> kafirlerin söyledikleri şeylere sabret. Onları güzel bir şekilde terk et. O yalancıları zevklerinin peşinde koşanları bana bırak. Onlara biraz mühlet ver. Onlar için cehennemi hazırlamışız. Bir de elin bir azap boğazdan Geçmeyen, boğazda duran bir yiyecek. Bizi sabredenlerden eyle ya Rabbi. Senin vahyine itiraz edenlere sabredenlerden eyle ya Rabbi. Güzel bir şekilde onlardan uzaklaşanlardan eyle ya Rabbi. Onlardan hicret edenlerden eyle ya Rabbi. Onları ciddiye alıp onlarla Boğuşanlardan eyleme ya Rabbi, dalaşanlardan eyleme ya Rabbi, Münekaşa edenlerden eyleme ya Rabbi, onları ciddi alanlardan eyleme ya Rabbi. Güzel bir şekilde onlardan hicret edenlerden eyle ya Rabbi, emrettiğin gibi ya Rabbi. Onları sana bırakanlardan eyle ya Rabbi. <gülüyor> Firavun Allah'ın Resulüne isyan etti. Biz de onu ağır bir azapla yakaladık. O çocukları bir günde ihtiyar edecek günün azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız? Eğer peygambere, peygamberi inkar ederseniz, Allah'ın Resulünü inkar ederseniz, o gün kendinizi nasıl koruyacaksınız? Allah'tan kendinizi nasıl koruyacaksınız? Evet. İşte bu ayetler Allah'ın size zikridir, nasihatidir. Pemensa ettehaze ila Rabbihi sevila. Dileyen Rabbine varan yolu tutsun. Dileyen Rabbin'e varan bir yol tutsun. Rabbin'e varan yolu tutmak isteyenler Allah'ı dinleyenlerdir. Allah'ın zikrini dinleyenlerdir. Allah'ın ipine sarılanlardır. Allah'ın resulünü ciddiye alanlardır. Allah'ın resulüne iman edenlerdir. Bizi resulüne iman edenlerden eyle ya Rabbi. Resulüne tabi olanlardan eyle ya Rabbi Nasihatini dinleyenlerden eyle ya Rabbi Zikrini dinleyenlerden eyle ya Rabbi Sana gelen yolu tutanlardan eyle ya Rabbi Sana gelen yolda yürüyenlerden eyle ya Rabbi Sana vasıl olanlardan eyle ya Rabbi Bizi yolundan ayırma ya Rabbi Bizi sana gel gelen yoldan ayırma ya Rabbi Allah bizi kendisine ciddi alanlardan eylesin. Vahyini ciddi alanlardan eylesin. Peygamberini ciddi alanlardan eylesin. Allah'ın vaadini ciddi alanlardan eylesin. Allah'ın gazabını ciddi alanlardan eylesin. Azabını ciddi alanlardan eylesin. Nimetini ciddi alanlardan eylesin. Davetini ciddi alanlardan eylesin. Peygamberini ciddi alanlardan eylesin. Ciddi aldıklarını ciddi alanlardan eylesin. Amin. Sevdiklerini sevenlerden eylesin. Amin. Sevmediklerini de sevmeyenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.